...bugünkü programımızın destekçisi... ...Süha Oğuz Ertem'e... ...teşekkürlerimizi iletiyoruz... ...efendim bu hafta konuğumuz... ...Profesör Doktor Haluk Gerçek... ...hocam hoş geldiniz... ...merhabalar... ...hoş bulduk... ...Elvan sen de hoş geldin... Hoş ...merhaba... ...evet... ...17-18 Aralık tarihlerinde... ...iki gün boyunca devam eden... ...İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi... ...gerçekleştirildi... ...ve bu... Kongreden biraz bahsedeceğiz ve İstanbul ulaşımı konusunda da gelecekte yapılması gerekenler konusunda Haluk Hocamızın görüşlerini rica edeceğiz. Bugün yılın son programını yapıyoruz Haluk Hocam. Evet, ee, evet aynı zamanda da yeni yıl kutlamasını da programımızın sonunda yapalım. Dinleyicilerimizin yeni yılını kutlayalım. Ee, 52. haftayı ...bugünkü programla birlikte dolduracağız... ...1028. programımızı... ...gerçekleştireceğiz bugün hocam... Tebrik ederim... Sağolunuz, çok teşekkürler... ...evet ben hemen... E, ...bugüne kadar... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından... E, ...düzenlenen... ...bir dizi e, program oldu... E, ...deprem çalıştayı yapıldı... ...deniz ulaşımı konusunda... ...bir çalıştay yapıldı. Bunlardan hemen... ...önce de bir... Adalarda bir çalışma... ...adalarda bir çalışma yapıldı. Bu sefer de... ...bir kongre gerçekleşti. İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi. Bu çalıştaylar... ...ve kongre... ...birbirinden farklı... ...formatlarda evet. düzenleniyor. Ne diyorsunuz hocam? Yani bu... Hem çalıştaylar hem de kongreler konusunda çünkü siz bir de e, ikinci günün sonunda benim izleyemediğim programımız nedeniyle izleyemediğim e, bir kapanış konuşması yaptınız evet. ve orada da bu konuyu e, ele aldınız. E, ne düşünüyorsunuz? Bence yararlı oldu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu çalıştaylar ve kongre. E, tabii format olarak sizin de belirttiğiniz gibi ikisi birbirinden bazı noktalarda ayrılıyor. Çalıştay daha çok bütün katılımcıların belirli tematik başlıklar altında farklı masalarda bir arada gelerek belirli moderatörlerin yöneticiliğinde sorulara cevaplar verdikleri daha etkileşimli bir format. Kongrede ise daha çok akademisyenler, STK'lar, uzmanlar. uzmanlar, belediyenin ilgili birimlerinin yöneticileri... Meslek odaları gibi kurumlardan kişiler gelip yine farklı oturumlarda belirli başlıklar altında sunumlar yapıyorlar. Daha akademik ağırlıklı oluyor. Tabii bu oturumların sonunda hepsinde bir soru cevap kısmıyla izleyicilerden, katılanlardan sorular da alınıyor. Ama bu daha çok belirli konuların deşilmesi, işte derinliğine incelenmesi... Yeni proje ee, yeni, önerileri. İşte ufuk açıcı diyebileceğimiz evet. bazı önerilerin ortaya çıkması açısından yararlı bir kongre oldu geçtiğimiz kongrede. Evet. Ee, siz e, deniz ulaşımı e, çalıştayına da katılmış evet. mıydınız hocam? Evet. Adalardaki çalıştaya da katıldım. Deniz ulaşımı çalıştayına da katıldım. Deniz ulaşımı çalıştayı da bu kongre formatındaydı aslında. Orada da gene sunumlar yapıldı. Uzmanların, yani. sunumları. Uzmanların sunumları oldu. O bir gün sürdü. O çalıştayın güzel tarafı Haliç Tersanesinde yapılmasıydı evet. biliyorsunuz. Evet. Kuruluş yılı dönümünde 11 Aralık'ta Tersanenin hava da müsaitti. Hava biraz üşü, üşüdük orda <gülüyor> açıkçası. Isıtılması zor <gülüyor> Doğru. bir mekan ama Bu güzel bir Çok dinledim hocam. Güzel bir şey. Yani evet. altolarımızda oturmak zorunda kaldık sahnede. De. Bu noktada aklıma şu soru geliyor ya, yalnız niye iki ayrı ulaşım üzerine? Ee, bir etkinlik düzenlendi. Bir tanesi tamam çalıştay, bir tanesi kongre ama... ...sonuçta öbürü de kongre havasında olmuş anladım. Doğru, böyle, öyle evet. Ben katılamadım ikisine de. Ee, niye deniz ulaşımı için... ...ayrı bir şey yapmak ihtiyacı hissedildi? Ee, böyle bir... E, Benim anladığım şey... şu, zaten... E, ...Sayın Ekrem İmamoğlu'nun... da ...konuşmasında da belirttiği oldu. Denize önem veriliyor... ...yeni yönetim tarafından yani İstanbul bir deniz kenti yani... 1950'lerden beri denizin etrafında mekansal olarak gelişmiş. Deniz ulaşımının çok ağırlıklı olduğu o tarihlerde. %33 diye bir evet, rakam bilmiyordum ve yani, çok şaşırdım burak Ama sonradan zaman içerisinde göç, göçlerle, yapılaşmalarla denizden uzaklaşarak... Kentin büyümesiyle birlikte. Denizin e, çok önemli bir yeri var İstanbul'un ulaşımında. Olması da gerekiyor. Her ne kadar şu anda toplu taşıma içindeki payı %4'ler... Seviyesinde evet, çok evet. düşük olsa da bunu bu önemi belirtmek için e, denizle ilgili ayrı bir çalıştay yaptılar. Bir de işte tersanenin kuruluş hı hı. yıl dönümüne de denk geldi. Bence e, denizin önemini vurgulamak açısından iyi bir çalıştı oldu o da. Evet ve e, son şeyde de yine ağırlıklı olarak. ...kongrede... ...deniz ulaşımı meselesi... Evet, ele durumlardan alındı. bir tanesi deniz ulaşımıydı gene... Evet. ...Sinem Hanım şehir adları... ...genel müdürü... Evet. O da bu konuda oldukça çaba gösteriyor... ...açıkçası deniz ulaşımı ile ilgili... ...İstanbul'da iyi şeyler yapılıyor... ...bu konuda ciddi çalışmalar var... ...bu son kongre ile ilgili... ...on tane oturum vardı... ...iki gün boyunca... Bu 10 oturumda işte toplu taşıma sistemleri denizde dahil olmak üzere yaya bisiklet ve trafik güvenliği konuları yeni nesil araçlar, akıllı şehirler, akıllı ulaşım sistemleri mekansal planlama aktarma merkezleri ve bir de en sonunda da iklim değişikliği ile ilgili oturumlar ve paneller yapıldı. Evet. Şöyle düzenlenmişti önce bir oturum kısmı vardı bir saatlik her şeyde sunumların yapıldığı ondan sonraki ikinci saatte de panelistler tartışmaya katıldılar. O açıdan da doğru bir formattı çünkü sunumlar dışında panelistler çok farklı bakış açıları getirdiler yani sunum. Aynı konuya. Aynı konuda farklı, farklı evet. bakış açıları getirdiler örneğin. Benim moderatör olduğum akıllı şehirlerde, akıllı hareketlilik oturumunda gerçekten de iki e, panelist, biri New York Üniversitesi'nden gelmişti. Çok değişik bir açıdan baktılar bu akıllı şehir yaklaşımına. Diğer oturumlarda da benzeri şeyler oldu. O yüzden e, bence zengin bir e, kongre oldu. Verilen mesajlar açısından, e, incelenen konular açısından... 3000 kişinin çalıştığı bilgisi geldi bana, yani katıldığı bilgisi geldi. Bu kongreye iki gün boyunca her oturumda yaklaşık 450-500 kişi vardı katılımcı olarak. Evet, salonlar doluydu. Salonlar da doluydu. Evet. E, bu e, özellikle e, karayolu konusunda e, karayolu taşımacılığı ve deniz taşımacılığının birleştirilmesi konusunda da enteresan öneriler geldi. Yani biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz şehrin deniz dışında da büyümesi, karaya yönelik olarak genişlemesi karşısında da özellikle bu transfer merkezleriyle deniz ulaşımı arasında ve tabii ki <gülüyor> diğer... Gerek metro olsun gerek lastik Aile tekerlek e, araçların yani otobüslerin e, nasıl e, bir arada kullanılabileceğine ilişkin enteresan e, güzel öneriler evet. geldi. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki dönem açısından İstanbul'un en önemli sorunlarından birisi de iklim kriziyle birlikte düşündüğümüz zaman... E, Sera gazı etkisini düşürecek olan bir takım yol ve yöntemlerin e, ortaya konması ve buna ilişkin e, tedbirlerin alınması gene sunumlardan bir tanesinde e, öğrendik ki Norveç için iki tane e, çok özel ve e, şeyi e, oldukça düşük sera gazı etkisi oldukça düşük e, feribotlar imal edilmiş ve Türkiye'deki tersanelerde, İstanbul'daki tersanelerde evet. üretilmiş. Yani bir yandan da düşünüyorsunuz işte e, önceki yönetim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, kampanyalarda düzenleyerek işte bundan sonra şehir hatları, vapurlarını nasıl yapalım diye e, bir e, çalışma yürüttüler ve sonuçta da e, bazı tip e, vapurlarla karşılaştık. E, ama e, Türkiye ve İstanbul tersaneleri bunları gerçekleştirebiliyor ve Norveç'e sipariş karşılığı yapabiliyor ise e, neden e, şehir hatlarındaki bütün vapurları da yenilemek mümkün olmasın değil mi? Yani evet. e, bu konuda... Şimdi tabii ne, ne deniz ulaşımının şu andaki payı de söylediğim gibi yüzde dört, dört beş civarında toplu taşıma yolculukları içerisinde. E, günde İstanbul'da deniz ulaşımıyla yaklaşık 646 bin kişi taşınıyor. Yani buna motorlar, İdo da dahil, şehir hatları da dahil. Bu büyük bir rakam aslında. Dünya kentlerine baktığınızda İstanbul açık ara su yolunu en fazla kullanan metropol olarak gözükmekle birlikte toplamda 30 milyon, 32 milyon yolculuk yapıldığı için bir gün içerisinde oran olarak düşük ve düşük. Işte her evet. tarafı denizlerle çevrili. Bir kentten, deniz kentinden söz ediyoruz. Bunun işte yüzde onlara çıkarılabilir mi diye konuşuluyor. Bunun birinci koşulu bir kere iskele sayısını ve hat sayısını arttırmak. arttırmak. Bunu yaparken de özellikle küçük kapasiteli teknelerden de yararlanmak gerekiyor. Çünkü sık sefer yapabilmeniz için büyük kapasiteli gemiler ekonomik olmuyor. Sinem Hanım kendisi de söyledi. Yani daha önceki yönetim... Ne yazık ki elindeki küçük kapasiteli tekneleri diğer şehirlere vermiş. Ve şehir hatlarının elinde daha çok şu anda 1700 kişi taşıyan o büyük... Onlar da ancak zirve saatlerde tam dolabiliyor. Gemiler kalmış. Bir kere o küçük kapasiteli gemi meselesini halletmek lazım. Yeni iskeleler ve yeni hatları oluşturmak gerekiyor. Bir de tabii sizin de belirttiğiniz gibi bunların kara toplu taşıma Bağlatılar, sistemleriyle... Ne? entegrasyonunun sağlanması lazım. İskelelere erişimin kolaylaştırılması lazım. Evet. E, çünkü gerek raylı sistem, gerek lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla insanlar yaya olarak da hatta bisikletleriyle kolay olarak iskelelere gele, gelebilirlerse e, deniz ulaşımının payının artması mümkün olabilecek. E, bu o kadar kolay bir iş değil yani. Çözülmesi gereken birçok sorun var. Yani ne bileyim işte kabataş konusu tartışıldı e, kongrede. Yani başlı başına sorumlu bir alan. Buna benzeyen yani bütün Kadıköy Meydanı, işte Beşiktaş'taki iskeleler, adalardaki iskeleler hepsi bir... Restorana dönmüş olan iskele evet, binaları. Çok boğazdaki evet, Boğaz'daki iskeleler restorana dönüşmüş durumda. Haliç'teki iskelelerin çoğu kapatıldı biliyorsunuz. Evet. Yani bütün bunlar el atılması gereken konular ve sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan da gemi sayısının arttırılması uygun teknelerin yapılması gerekiyor. Ciddi sorunlar var ama yol haritası doğru çizildiği için yani ne yapılması konusunda bir fikir birliği ortak akıl oluştuğu için bundan sonra gerekli adımlar Atılabilir. Atılır diye bekliyoruz açıkçası. Evet. Ee, ben biraz e, İstanbul kentinde 5300 otobüsün çalıştığını ve bunun da 7 özel şirket tarafından ve İETT'ye bağlı otobüsler tarafından gerçekleştirildiğini öğrenince de şaşırdım evet. doğrusu. Evet, özel sektörün toplu taşımadaki payı oldukça yüksek. Yüksek. E, bu tabii... Bir tercih sorunu başından beri yani toplu taşıma özel sektör tarafından mı işletilmeli yoksa kamu yararı esas ol, olan bir sistem olduğu için kamu tarafından mı işletilmeli? Çünkü özel sektör yapısı gereği kar etmek istiyor. Elbette. Toplu taşıma sistemleri kar eden sistemler değil yani bütün dünyada sübvansiyonla ayakta, ayakta duruyorlar. Duruyor. çünkü ee, burada esas olan toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek kentin uzak bölgelerinde geliri düşük gruplara e, erişilebilirlik hizmeti sağlamak toplu taşımayla halbuki bazı hatlar Özel sektör tarafından karlı olmayabiliyor. Yani Orada da zaten o sorun çıkmıyor mu? Bu karlı olmayan hatlarda belediye kendi otobüslerini evet. koyuyor. İstanbullular için söyleyelim evet. sarı otobüsler gündeme geliyor. Ama diğer hatlarda şey mavi halk otobüsleri ve İstanbul'da işi o mor mu artık ne diyeceğiz onlara? Evet. Eflatüren rengi otobüsleri evet. gündeme geliyor ve belli bir saatten sonra şeyler sarı otobüsler tamamıyla de kalkıyor. Doğru. Bu tabi. ...biraz da şundan kaynaklanıyor... ...özel sektöre bir takım imtiyazlarla... ...işletme hakkını verdiğiniz zaman... ...çok iyi kontratlar yapmanız lazım... ...yani onların sorumluluklarının... ...bu sözleşmelerde çok iyi... ...belirlenmesi, belirlenmesi gerekiyor... ...bizde maalesef orada da ciddi boşluklar var... ...yani... ...özel sektör istediği zaman bazen... ...otobüsü kaldırmıyor Kaldın mesela... Ya. ...karlı havada gitmiyor... ...ya da işte yolcu sayısı az olan hatlardan... ...çekilmek istiyor... M tipik örneğini İDO'da gördük. da özel biliyorsunuz seçimden önce bazı hatlarını acele şeyden kaldırdı. kaldırdı. Yani bir toplu taşıma işletmesinin böyle bir şey yapması mümkün değil yani kamu yararı açısından baktığınızda. O bakımdan belki bu özel işletmelerle ilgili de bir düzenlemenin mutlaka toplu taşıma açısından yapılması gerekecek gelecek dönemde. Evet. Çünkü ...yedi şirketi yönetmek de çok zor e, yani. Tabii kontrolü de çok zor. Kontrolü çok zor. E, koordinasyonu, kontrolü... E, ...yani bu halk otobüsü kazaları mesela son derece... E, ...şey... E, ...öz denetim yani. de yok. Evet, evet. Diğer bir konu da bunların otobüsü hepsine bizim ayrı bizim bölgeler, bölgeler verilmiş. Evet. Hı -hı. Yani bölge bazında bir ayrışma Gerçekten söz konusu. Bir yani bir bölgede çalışan bir otobüs hattını oradan alıp... ...o otobüsü başka bir bölgeye veremiyorsunuz. Hı -hı. Öyle de bir yapı oluşmuş... Bütün bunların düzeltilmesi gerekecek. Evet. Bu e, esasında yani ulaşım deyince çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. İstanbul gibi bir mega kentin ulaşım problemi e, korkunç bir olay. Çok, çok büyük de boyutları var. Böyle hani bir, birkaç kongreyle çözümlenecek bir şey gibi gelmiyor bana. Oturup bunun üzerinde gerçekten e, uzmanların çalışıp e, işte hinterlandların doğru belirlenmesi, frekansların doğru belirlenmesi değil mi? E, bugün mesela Boğaz hatlarında büyük sorun var. Çünkü sabah 7'de bir tane ya işte Sabah erken saatinde bir deniz otobüsü de akşam deniz otobüsü. E, bu kadar az frekans Kansada çalışan bir yerde normal bir yolcu kapasitesini oluşturamıyorsunuz. Evet. Talep ee, kaçıyor talep zaten. Talep kaçıyor. O yüzden de e, o şeylerin işlemesi çok anlamsız yıl. Yani şehrin ulaşımı bir kolaylaştırıcı bir şey olmuyor. E, buna benzer bir sürü bir sorun var. O yüzden hani olaya biraz daha geniş kapsamda bakıp geniş açıyla bakıp ona göre e, planlamayı yapmakta fayda var. Bir de tabii buna bağlı olarak bizim de konumuz olan yani İstanbul ve e, acil durum ve afet gerçeği içerisinde ulaşım ağının rolü ne olacak? O e, bir acil e, durumda ulaşıma nasıl e, şey e, performans gösterecek? Onlar da e, ayrı bir soru işareti. Tabii eder. afet durumundaki ulaşım sisteminde ortaya çıkacak e, dar boğazlar, dar boğazlar kal... ya da çalışamama durumunda nasıl alternatifler üretilmesi gerektiği önemli bir konu. Tabii ulaşım şimdi biz buraya kadar hep daha çok işletme düzeyinde konuştuk. Yani sektör bazında işte deniz ulaşımı, otobüsler, raylı sistem diye aslında ulaşım bunların çok üstünde dediğiniz gibi. Özellikle de kentsel planı da yani arazi kullanımı kentin nasıl büyüdüğünü de evet. e, mekansal olarak kentin nasıl geliştiğiyle de ilgili bir olay. Yani daha çok sorun orada başlıyor. Yani kent bu kadar uçsuz bucaksız bir şekilde. Ve kontrolsüz. Ve kontrolsüz ve plan dışı olarak büyüdüğü zaman sizin ulaşım hizmetini götürme şeyinizle... Çok zorlaşıyor yani bu 32 milyon yolculuk yapılıyor günde İstanbul'da bunun yüzde 45'i yaklaşık yaya yolculuklar. Yani araçlı yolculuklarla 16-17 milyonu buluyor günde yapılan yolculuk sayısı. Şimdi bu sayı da her yıl art artarak devam ediyor. Çünkü kent giderek hani ucu olmayan bir kent gibi büyümeye devam ediyor. Özellikle de işte 2005'te yapılan 2009'da kabul edilen İstanbul'un anayasası denilen 1 bölü bin ölçekli çevre düzeni planında İstanbul'un kapasite nüfusu 16,5 milyon olarak öngörülmüştü ve Temin kuzeyinde kesinlikle bir gelişme olmaması gerektiği oranın İstanbul'un su havzalarının, ormanlarının korunması gereken yeşil alanının, Olanlar doğal olası. alanın olduğu yerler olarak kabul edilmişti ama bu plan tamamen Köpek delinmiş işte yani. durumda. Çünkü köprü hava Önce 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, sonra işte e, hava 3. havalimanı yapıldı. Şimdi de e, bir başımızda Kanal İstanbul kabusu evet. başladı. Evet. Evet. Bütün bunlarla kent kuzeye doğru giderek Temin Kuzeyinde büyüdü. Yani şu anda Bugün de Sayın İmamoğlu söyledi, Kanal İstanbul yapılırsa oraya gelecek ilave nüfus bir buçuk milyon deniyor ama bu bunun da üstünde olacağı. Çünkü bir yere siz erişimi arttırdığınız zaman, ulaşım sisteminin öyle bir etkisi vardır, yol yaptığınız zaman, köprü yaptığınız zaman... Oraya daha çok e, erişim sağladığınız zaman orada hemen yapılaşmalar başlıyor evet. çevresinde. Yani arazi kullanımı, Bunu, kentin makroformu değişiyor. Türkiye'deki otoyol inşaatlarını da görmüşüzdür değil mi? Hiç, e, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere otoyol inşa edilir ve hemen yanın yanında yerler başlar. E, ve Bahçeşehir bilmem ne falan hep böyle bir A değil, aynen değil öyle. Değil yani <gülüyor> bu ulaşım sistemini getirdiğiniz anda arazi kullanımını değiştiriyorsunuz. Bizde bu çok hızlı oluyor. Hı -hı. Hatta o proje yapılmadan onun da söylentisi başladığında Başladığı insanlar anda. orada arsa falan <gülüyor> almaya başlıyorlar. Yani <gülüyor> evet. bu böyle maalesef. Evet Kanal İstanbul'da olduğu Kanal gibi değil mi? Kanal İstanbul'da da bunun bir örneğini yaş Yaşak. yaşıyoruz. Peki abi. sürdürülebilirlik açısından bir de hani çevre e, tamam ulaşımın e, kendi başına bir takım sorunları var falan ama... ...öbür taraftan bir de şu andaki mevcut ulaşım e, nasıl diyeyim, profiliyle e, çok ciddi bir sürdürülebilirlik sorunu da var. Evet. E, bu, ve bunun kaynağının bir tanesi de şey çevre sorunları. Doğru. E, bu metrobüs işte e, diğer lastik, tekerlekli, lastik tekerlekli ulaşım araçları. Fosil yakıt kullanan e, araçlar. Evet, tabii. evet. Onlar e, çok ciddi İstanbul üzerinde o gri evet. e, bulut hiç şey olmuyor. E, çok romantik e, şey, ışık oyunları oluyor. Güneş batarken ve doğarken inanılmaz renkler görüyoruz ama esasında o renkler hava kirliliğinin çok üst boyutlara ulaştığının bir göstergesi evet. bence. Çünkü partikül artıyor şeyde e, atmosferde. Ama bunu bir şekilde çözmek gerekiyor. Yani metrobüs denen olay e, herhalde e, şehrin kalbinden geçen bir e, şey e, termik santral bacası gibi <gülüyor> sürekli Doğru. havaya, atmosfere Şimdi 2015 yılında yapılmış bir çalışma var. Rapor olarak yayınlandı. İstanbul'da karbon dioksit salımlarıyla ilgili. E, toplam Karbondioksit salımının yüzde 28'inin ulaştırmadan kaynaklandığı 2015 yılı rakamı bu, 2018'deki rakamı bu. Bu dünya ortalamasının üstünde galiba değil mi? Dünya yüzde yüzde 25 civarındadır. Yani dünya Türkiye ortalaması da yüzde 23'tür. Yüzde 23.3'tür. Yani ulaştırma sektörünün toplam karbon salımlarındaki payına baktığımızda İstanbul'da bu oran yüzde 28. Şimdi bunun da yüzde 98'i karayolundan kaynaklanıyor. Biraz evet. önce sizin de belirttiğiniz gibi. Ve bunun da yüzde sekseni, karayolunun da yüzde sekseni toplu taşıma araçlarından. Onlar da otobüs, minibüs, metrobüs evet. gibi e, fosil yakıt kullanan araçlar. Bizde daha henüz elektrikli otobüsler e, dünyanın birçok kentinde yavaş yavaş hızlı biçimde kullanılmaya başlandı. Devreye girdi tabii. Bizde de mutlaka kullanılması lazım elektrikli araçların, yani hibrit araçların, evet. elektrikli araçların otobüs Filosu içerisinde giderek e, artması gerekiyor. Şu anda e, çok fazla e, ekonomik olarak e, maliyetler biraz yüksek gelse de e, zaman içerisinde bunların mutlaka devreye sokulması gerecek, gerekecek. Çünkü bu sera gazı salımı meselesi e, çok ciddi bir konu. E, İstanbul'da 2019'da baktığınızda e, otomobillerin %38'i dizel kullanıyor. Yani dizel yakıtı. Yüzde yirmi de benzin kullanıyor. Ee, LPG'li araçlar da bir yüzde 38 de onlar. Evet. Bu arada bütün dünyada dizeller özellikle kent merkezine girişleri evet. yasaklanıyor Evet yani Paris'te, Londra'da e, Avrupa'nın birçok kentinde. kentinde. şimdi evet. Şimdi e, Ultra emisyon bölgeleri diye bölgeler tanımlandı kent merkezinde. Yani buralarda eğer aracınız Euro 4 standartlarının altındaysa sizi ya sokmuyorlar ya da ciddi paralar alıyorlar. Londra'da başladı bu Nisan ayında geçtiğimiz. Çok düşük salım bölgesi diyorlar onlara. Yani tıkanıklık fiyatı alıyorlar. Onun dışında bir de emisyon, emisyon saldığınız için onlardan da ayrı bir fiyat alınıyor. Mesela şu anda Londra'da tıkanıklık fiyatı on bir buçuk puant. Hafta içi, sabah 7 ile akşam on sekiz saatleri arasında o bölümde. Merkeze girdiğiniz merkeze zaman. Girdiğinizde bunun üstüne bir kirletme fiyatı alıyorlar. O da ayrıca bir on bir buçuk puant. Son işte Nisan'ın sekizinde başlayan uygulamayla da bunun üstüne bir on pound daha ilave ettiler. Tıkanıklık şeyi eğer Euro dördün altındaysa aracınız diye. Yani bütün dünya kentlerinde mesela dizelli araç Oslo otomobillerin kent merkezine girişini yasaklıyor bu yıldan itibaren. Paris dizel araçların kent merkezine girişini 2019'dan itibaren yasaklıyor. Madrid'de bütün kent merkezini yayalaştırmak için bir proje var. Yani bugün artık belki onu da söylemek lazım açılış konuşmasında sizin de belirttiğiniz gibi yani radikal ...önlem deyince benim aklıma otomobili kontrol altına almak gerekir geliyor İstanbul'da. Yani ne kadar... Öncelikli siz, olarak. Öncelikli olarak. Çünkü ne kadar toplu taşıma sistemini geliştirirseniz geliştirin... ...eğer insanların otomobilden inmesini sağlayacak politikaları birlikte uygulamazsanız... ...insanlar otomobillerinden inmiyorlar. Evet. Yani bunu ya e, fiziksel olarak kısıtlayacaksınız... ...ya paralı hale gelecek, getireceksiniz girişleri... Otopark kent merkezinde kesinlikle otopark kapasitesini arttırmayacaksınız. Bunları yapmazsanız Tüneller açmayacaksınız. Tüneller açmayacaksınız. Yani ben seçim öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının konuşmalarını dinledim. Yani sosyal dem demokrat adaylar bile işte kent merkezindeki 60 bin olan otopark sayısını 100 bine, 100 bine çıkartmanın bir sözler Şimdi verdi. şöyle bir şey var tabii yani Türkiye'de hani e, kontrol mekanizması olmadığı için bu şey e, politikalar bir şekilde uygulamaya zorlanamadığı için e, adam alıyor. Kent merkezinde park yeri bulamadığı ikinci sıra yapıyor üçüncü sıra yapıyor ve o zaman hiç denetim işlemez yok. Yani. denetim yok, kontrol şeyi yok e, ceza uygulamaları e, hiç, hani e, istendiği gibi olmuyor filan o o yüzden belki de işte biraz daha şey yaklaşarak olayı hiç olması kent merkezinde otopark yapıp bu kent merkezindeki şey sorunlu e, park sorunlu ve trafik sıkışıklığı sorununu hallederim gibi bir yaklaşımını içerdiğini ediler büyük bir ihtimal ama e, yani. Yani ben şu açıdan sevindim. Genel Sekreter Yardımcısı kapanışta şunu söyledi. Yani biz tarihi yarımada ilk başta düşünülüyor. İstanbul'un bazı yerlerinde otomobil kullanımına kısıtlamalar getireceğiz. Bu konuda hazırlık yapıyoruz dedi. Bu açıdan uygun alanlardan bir tanesi de İstanbul'un tarihi yarımadası. Zaten toplu taşıma olanakları orada bayağı zengin. Bir de korunması gereken yayalar, tramvayla ulaşabiliyor, e, dolaşması gereken alanlar. Yani kent aslında insana ait olmalı. Yani mekanlar, hmm. özellikle kamu alanlarının bizde maalesef otomobillerle işgal edilmiş durumda. E, bu akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili bizim e, oturumda da söylemeye çalıştım. Şimdi. Ee, bu otomobil endüstrisi size her gün daha cazip, daha yeşil, daha kullanıcı e, ya uygun ya da işte hibrit, elektrikli araç, en sonunda da otonom araç satmaya kalkıyorlar. Evet. Evet. Bunların hiçbiri kentin geometrisini değiştirmiyor. Yani kentin bir geometrisi var, mekanın bir geometrisi var. Otomobil sonunda ortalama İstanbul'da 1.6 kişi taşıyor otomobil başına. Evet. Ve işgal ettiği alan çok fazla. Dolayısıyla mekanı bu kadar işgal eden, insana ayrılmış mekanları kullanan bir şey ister elektrikli olsun, ister otonom olsun, sonuçta otomobil. Bence esas sorun buradan başlıyor. Yani bu geometriye uymayan, mekana uymayan aracı mümkün olduğu kadar az kullanmak, kısıt kısıtlamak. Yani kenti otomobillere uydurmak değil, otomobili kente uydurmak. Kente uydurmak. evet. Doğruca otomobil 10 metre yakıp bir yer işgal ediyor değil mi? O, o civarda, park, bir de ömrünün büyük bir kısmı Anladım. otoparkta Otobaklar. geçen bir araç. Ee, o, o, evet, o konuda ben özellikle servisler konusunda acayip e, hani bu iş nasıl hala devam ediyor diye şaşkınlık içerisinde. Evet, servis konusuna ikinci bölümde gireceğiz. Ben şuna dikkat ediyorum hocam. Gerek e, kongrede olsun e, gerekse sizin konuşmalarınızda olsun son derece detaylı ...bilgilerden ve rakamlardan bahsediyorsunuz. Yani aslında... ...çözüme ilerlemek için... ...gerekli olan... ...bütün veriler... Mevcut. Mevcut. Doğru. Değil mi? Yani bu aslında çok büyük bir kolaylık. Tabii. Neredeyse e, İstanbul'daki ulaşımı saniye saniye yani e, e, izlenebiliyor. Ve bunlar rakama dökülmüş vaziyette. Ve bu uzunca bir süreden biri Sanıyorum de böyle değil mi? akıllı ulaşım sistemleriyle artık hem insanların hareketleri kayıt altına alınıyor. Evet. Hem işte kameralarla, radarlarla Araçların hareketini kontrol Kontrol diyorsunuz. etmek mümkün. Coğrafi konumlandırma sistemleri hem otobüslerde var hem bütün duraklarda var. Yani otobüsün kaç dakika sonra geleceğini, geleceğini biliyorsunuz. Biliyorum. Dolayısıyla bu teknolojinin gelişmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygın kullanılmasıyla işte büyük data denilen, büyük veri denilen milyonlarca veri gün içerisinde toplanıyor. Evet. Önemli olan bu verileri kamu yararına Nasıl kullanabiliriz? Nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl sonuçlar çıkarıp bunları daha iyi çözümler için nasıl kullanabiliriz sorusu var. Bu da yine bu sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının önemli ögelerinden bir tanesi şu anda yapılmakta olan bir e, hareketlilik veri toplama merkezi oluşturulacak Büyükşehir Belediyesi içerisinde. Ve bu veriler bütün birimler tarafından paylaşılabilir. Şu anda farklı kurumlar, farklı, gene belediyeye hatta bağlı. Hatta belediyenin şu anda kendi içindeki birimler bile verileri paylaşmakta pek gönüllü davranmıyor. Evet. bu Maalesef bizim bu... Bu garip adet kültür bütün kurumlar yani açısından Bunu ben topladım. Ben, bu benim verim yaklaşım var. Bunun evet. kırılması gerekiyor. Bir de şimdi artık bütün dünyada open source veriler var. Yani açık kaynak. Tabii. Tabii. Yani siz para vermeden İstanbul'un bütün hareketlilik verisini bulabileceğiniz kaynaklar var zaten şu anda. Ve bu kaynakları kullanan çok akıllı insanlar var. Mesela geçenlerde kongrede de söylendi. Güney Kore'de bu açık veriyi kullanan 15 yaşında bir öğrenci çok güzel bir aplikasyon bulmuş. Ve bunu bu aplikasyonu uyguladığınız zaman kamuya açık hale getiriyorsunuz. Yani yaratıcı insanların da bunları kullanma imkanını sağlamış hmm. oluyorsunuz. Bence bu yola gidilmesi gerekiyor. Evet, son e, incelemeler sonucunda... ...İzmir'de de böyle bir durum ortaya çıktı... ...biliyorsunuz. Belediyenin haberi olmayan... E, ...bir e, bilişim uzmanı tarafından... ...gerçekleştirilmiş olan... ...hangi araçlar, kamu araçları yani otobüsler hangi saatte hangi durakta olacaklar üzerine yapmış olduğu bir aplikasyonu yeni yönetimle paylaşıyor ve bir anda devreye giriyor. Evet, yani Çok... Bunlara da fırsat tanıyor bu açık veri. Evet. ...bunun yaygınlaşması gerekiyor... ...yani milyonlarca veri var... ...yani şu cebimizde taşıdığımız bu akıllı... ...telefon denilen telefonlarla... ...bizim nereden nereye gittiğimiz... ...kaç adım attığımız, hangi noktalarda bulunduğumuz... ...anında tespit evet. ediliyor yani... evet ...benim şaşırdığım şu oldu... ...mesela daha önce... ...işte sizin de sunumunuz vardı... ...İnşaat Mühendisleri Odası'nın... ...bir ulaşım kongresi vardı. Evet. E, periyodik olarak gerçekleştirdiği. E, orada da bütün uzmanlar çıktılar... ...ve inanılmaz e, veriler... ...inanılmaz rakamlar... ...ifade ettiler. Yani aynı zamanda... ...İstanbul trafiğinin ve ulaşımının... ...seneler içinde nereden nereye... ...geldiğini de bu sayede... ...izlemek mümkün. Fakat bunların hepsi... ...bir yerlerde toplanıyor... İsteyenler alıp kullanabiliyor ama İstanbul'un lehine ve ulaşımın e, düzeltilmesi ve o bahsettiğimiz radikal önlemlerin alınması konusunda e, hiçbir gelişme sağlanmıyor. Dileriz bundan sonraki dönemde e, bu çalışmaların da ışığında e, hızlı adımlar atılır ve bir noktaya gelir. E, bir e, küçük araya gidelim, müzik parçamızı dinleyelim ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. the best moves of you. Evet parçamızı Ömer Madra seçti ee, ve e, teşekkür ediyoruz kendisine. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız. Ee, en son İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi düzenlenmişti. 17-18 Aralık tarihlerinde ee, hem bu kongreyi değerlendiriyoruz. Aynı zamanda İstanbul ulaşım konusunda gelecekte yapılması gerekenler hakkında da Haluk hocamızın görüşlerini alıyoruz. Evet hocam programın ikinci bölümüne geçmeden önce birinci bölümün sonunda sen servislerden bahsetmiştin. Birazcık evet. O da evet. önemli bir dert. Çok. Bir güzel sunum Boğaziçi Üniversitesi'nden gelmişti ve onlar kendi servisleriyle ilgili %25 bir azalma sağlamışlar. Evet. Aynı zamanda da e, bu konunun nasıl çözümlenebileceği konusunda da bazı çalışmalar yürütmüşler. Sanıyorum o konuda da bir rapor var. Evet. Herhalde. Şimdi servis ulaşımı İstanbul'da toplu taşımayın eksikliğini gidermek amacıyla başlan, öyle başladı. Yani toplu taşıma sistemi çok yetersiz olduğu için geçtiğimiz yıllarda, özellikle 80'li yıllardan sonra falan her şirket ve okullar da işte kendi öğrencilerinin ve çalışanlarının vaktinde işe gelmesini sağlayabilmek amacıyla böyle servis sistemi kurdular. Bu tabii zaman içerisinde servisin payı neredeyse toplu taşımaya yakın hale gelmeye başladı. Şu anda en son 2017 istatistiklerinde araçlı yolculuklar içerisinde yüzde 15'in üstünde bir payı var servis araçları. Bir rakam verildi hocam. Ee, servis araçlarının sayısı konusunda. E... Yani 2 milyon 867 bin kişi taşınıyor, taşınıyor. Günde. Günde. Evet ee, Servis araçlarıyla. Bu raylı sistemde taşınan yolcu sayısına eşit İstanbul'da şu anda. Ha Çok enteresan. Ya Raylı sistemde de 2.8 milyon günlük yolculuk var. En son 2019 rakamları var. Yani çok ciddi bir servis filosu var. Tabi bu servis bir sabah çalışıyor, bir akşam evet. çalışıyor. Bir de işte bazı okullarda öğlen iki öğrenim varsa öğlenleri de bir servis olabiliyor. Ama onun dışındaki saatlerde bu araçlar bir yerlerde park etmek park zorunda. Park ediyor bir de aynı zamanda onlar o yolların da tıkanıyor. Tıkanmasına bir, birer neden şerit neden oluyor? yani şimdi gidin Maslak Ayaza tarafına, evet. Levent tarafına oradaki iş yerleri ve bizim üniversitede orada zaten kampüsü. Akşam 5'e kadar bütün servis araçlarının yol kenarlarında sıra sıra bir şeridi işgal ettiklerini görüyorsunuz. Ya yolun kapasitesini de azaltıyorlar. Hocam buraya gelirken en büyük derdimiz programımızda saat 3.30'da olduğu için... ...eğer herhangi bir araca binmiş ve onunla birlikte geliyorsanız bu otobüste olabilir, özel bir araç da olabilir. Ee, çok yakındaki e, okulun servis araçları tarafından kapatılmış olan... Ee, ...bir buçuk şerit hatta... ...bazen iki şerit... ...nedeniyle... E, ...en büyük zamanı e, beşiktaşlı ...burası arasında kaybedebiliyoruz... ...veya Dolmabahçe ile... E, ...Tophane arasındaki... E, mesafede kaybedebiliyoruz. Okulların dağılma saatinde de aynı sıkıntı yaşanıyor. Tabii, Bütün servis evet. araçları tabii, tabii. kuyruk oluyor. İş yerleri de bir iş yer, Saat 5-6 civarında mesela Büyük Dere Caddesi tamamıyla kilit oluyor. Çünkü orada 4-5 tane bankanın genel müdürlükleri var ve genel müdürlükler e, bankalar özellikle o konuda herhalde kaynakları, finansal kaynakları da daha güçlü olduğu için çok daha fazla servis aracıyla hizmet veriyorlar çalışanları da. Yani <gülüyor> raylı sistemle rakam. aynı yolcu sayısını evet, taşıyor şu şu anda yüzde on dokuz raylı sistemin de payı yüzde on dokuz. Burada yapılması gereken şey şu artık İstanbul'da yavaş yavaş raylı sistem ağı ge gelişmeye başladı. Şu anda 233 yüz kilometreye ulaştı. İşte otobüs hatları da var. Dolayısıyla artık servis taşımalarının bu kapıdan kapıya olmaktan çıkıp Uygun terminal aktarma noktalarına insanları kolayca taşımaya dönüştürmesi gerekiyor. Bu gerek okulların gerekse. Yani ben ilkokullar için bir şey demiyorum. Onlar belki e, hakikaten servis kullanabilirler. Çünkü e, maalesef biz eskiden okula yürüyerek giderdik. Şimdi bu eğitim sisteminin de bir şeyi olarak aileler çocuklarını işte oturdukları en yakın mektebe göndermeyip, Gönder işte kendilerince mi? iyi olduğunu düşündükleri ve fakat İstanbul'un çok uzak noktalarındaki bazı okullara evet. gönderiyorlar ve öyle bir servis hizmeti doğuyor. Ama onun dışındaki servis araçlarının yeniden organize edilmesi gerekiyor mutlaka. Ee, bu örneğin, işte Teknik Üniversiteden bir örnek verirsek Maslak'tan Beykoz'a bile servis var. Şimdi artık bu, bunlara gerek yok. Yani siz ya Marmara'ya getirirsiniz bu insanları oradan metroya aktarma yapar kapının önüne metro geliyor artık İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu bir örnek Boğaziçi Üniversitesi örneğini de siz verdiniz bu evet. şekilde servis oranlarını e, azaltmak mümkün. Ve bunun payını da %18'lerden artık belki %5'lere falan çekmek gerekecek ileriki dönemde. Evet fakat çok e, ciddi bir muhalif kesim de ortaya çıkacak herhalde hocam. 2 milyon 800 bin kişi dediğiniz şu anda servis hakkından yararlanan insanlar. Evet, evet yani, yani bunların da iş, ikna edilmesi. İnsanlar kapısının hatta... Evinin en yakın noktasından binmeyi de istiyor tabii, servise. Tabii, e, Uyuyarak da sabah erken saatte ya da işte başka bir şekilde kitap okuyarak gideceği yere kadar gidiyor. Yani uzun sürüyor bu yolculuklar ama özellikle iki yaka arasında. Ama tek araçla aktarma yapmadan gidiyor. Bunu bir kazanılmış hak olarak, hak olarak. görüyor. Hak olarak, evet. Ama bütün dünyada bundan vazgeçmek lazım. Mesela... Amerika'dan bir örnek Bill Gates'in en son ku kurduğu büyük bir e, merkezde e, çalışanlara e, şirket e, araçları yerine e, kamu araçlarını kullanmaları için kart veriliyor. Kart veriliyor. Evet. Yani evet. diyor ki buyur kardeşim sizin aylık kartınız bu bunu kullanarak geleceksin diyor. Bu şekilde dönüşmesi lazım. Ve bir de tabii onların kullanabilecekleri kamu araçları da... E, tabii yani bu zaman içerisinde. Var, evet. Şu anda da var. Yani şu anda servis güzergahlarının yeniden belirlenmesi lazım. Bu tabii sadece kullanıcı açısından dirençle değil. Bir de bu işlerin işletmecisi tabii, açısından da bir direnç. 60 bin kısmı. araçtan bahsediliyor hocam. Burada yani... bir ciddi bir ekonomi söz konusu. Doğru. Bunu işletenler de bu işten ciddi paralar kazanıyorlar ve bu da bir kaynak. Şirketler kuruluyor. Şirketler kuruluyor. Yani ben hatırlıyorum bir ara üniversitedeyken bu servis ihalelerin komisyonundaydık. Ulaşımcı olduğumuz için bizi rektörlük davet ediyordu. Burada ciddi ihaleye gelen firmalar arasında bayağı kavgalı, çatışma, silahlı, silahlı çatışmaların, adam kaçırmaların olduğunu ben biliyorum yani. Evet. Hatırlıyoruz. Evet ve yani tabii ki onların da menfaatleri gereği bu sistemin karşısında durmaya çalışacaklar ama bütün bunların yolu mümkün. Yani müzakerelerle ve ortak akılla ve ortak işte akılla. kamu yararı gözetilerek evet. bence bazı radikal kararların Hı. alınması gerekiyor. Evet. Evet, e, İstanbul'un şehir içi ulaşımından biraz transit ulaşımına geçelim mi yoksa? <gülüyor> geçelim. <gülüyor> İstan İstanbul'da son iki gündür. Evet, İstanbul'un e, ayrı bir şeyde özelliği de çok yoğun bir transit trafiğine e, sahip olması. E, bu karayolu trafiği olarak... E, Zaten e, yıllardır üzerinde konuşulan bir konuydu. Son dönemlerde de deniz yolu trafiğiyle ilgili bir takım öneriler özellikle çıktı. Özellikle de boğazlarla özellikle, <gülüyor> özellikle de boğazlarla ilgili. E, şimdi karayolu ve demiryolu trafiğine baktığım zaman esasında bir üçüncü köprü ve üçüncü köprün üzerinden bir raylı sistem galiba bir e, söz konusuydu. Öyle söz ediliyordu. O, evet o raylı sistem e, şu anda ortalıkta yok galiba. Ee, yok Orada yani geldi. zaman zaman ben de basından izliyorum işte hızlı tren güzergahının 3. köprü üzerinden geçip işte karşıda bir yerlere geleceği söyleniyor ama yani. Bir yandan da Avrupa'ya gideceği. Evet değil. ama o konuda hani somut bir proje konusunda bilgim yok açıkçası. <gülüyor> e, yani köprüde bunun için bir evet, şey Evet yani orada bir ayrı sistem bizi bırakıldı. Uzakıldı, evet. evet. E, bu var ama e, tabii daha güncel olan e, İstanbul boğazlarındaki trafik ve evet. boğazlarındaki trafiğin yoğunluğu ve daha da yoğunlaşacağı e, iddiasıyla işte İstanbul'un batısında bir kanal e, inşaatı ve bu kanalın işte e, sanıyorum Cumhuriyet'in 100. yılını yetiştirilmesi gibi bir şey de var ya, değil mi? Pro, e, çalışması da var. Ve de bunun üzerinden çıkan ciddi tartışmalar. O konuda e, bir de sanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün e, bir anons yaptı ve bir bilgi verdi. Kanal İstanbul çalıştığı da düzenlenecek. Bir şey Ayın 10'unda e, bildiğim e, kadarıyla 10 Ocak tarihinde 10 Kanal evet. İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediyesi bir çalıştay düzenleyecek ve değişik açılardan bu konu tekrar orada tartışılacak. Evet. Trafik konusunda açıkçası ben e, bir çalışma yaptım. Zaten değişik yerlerde de söylendi. E, tema ile ilgili bir rapor hazırlığı var. E, meslek ha, yeni, odaları yeni kanal, rapor, İstanbul kanal İstanbul'da yeni bir rapor hazırlanacak. Evet. O ona katkıda bulunmak amacıyla. Aslında gizli bir şey yok. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına girdiğiniz zaman gemi sayılarının istatistik olarak Tabii. nasıl değiştiğini. Hangi görüyorsun. yıldan? Evet yani şöyle kesin bir şey var ee, özellikle 2007'den itibaren boğaz İstanbul boğazından geçen toplam gemi sayısı ciddi biçimde azaldı azaldı evet. yani ve o nedenle fiyat düşürüldü Evet e, ciddi biçimde azaldı şu anda e, ortalama olarak e, 50.000 civarında 45- 50.000 civarında gemi geçiyor yılda. Bunun da yaklaşık yüzde onu yani sekiz ila on bin kadarı tehlikeli madde taşıyan tanker gibi işte petrol kimyasal gibi kimyasal madde taşıyan, madde, taşıyan madde taşıyan gemiler. Onların sayısı da ciddi biçimde kimya yani tehlikeli madde denilen grubuna giren hı hı. tankerlerin de sayısında azalma var. Onların sayısı da sekiz ila on bin arasında şu anda. 2007'den beri azalış şeyinde. Bunun birkaç nedeni var tabi. Bir tanesi Rusya'nın e, artık boğazlar üzerinden değil de baltık üzerinden bazı şeyleri taşımaya başlaması, boru hatları boru projelerinin devreye girmesi. Devreye girmesi. Ki şu anda hala inşa halinde başka boru hatları da var evet, galiba değil mi? Evet. Yani mesela Çalışmalar var. Eğer Samsun Ceyhan petrol boru hattı yapılsa İstanbul'da tanker sayısı yarı yarıya inecek. Yani bırakın Kanal İstanbul projesini bunu yapsanız zaten tanker sayısı yarı yarıya iniyor yani. Şimdi e, tabii ilginç olan... Bir de e, sözünüzü kesiyorum ama... E, ...dünya deniz ticaretinde de önemli bir azalma var. Evet. Yani e, eski yıllarda olduğu gibi... ...2000'lere kadar e, gelen yani yıllarda olduğu gibi... E, ...sayıların e, ciddi oranda düştüğü tespit ediliyor... ...alternatif yollar... E, e, ...boru hattı gibi olanaklar değişiyor... Evet. ...gemi boyutları büyüdü sonra... ...sayı azalmasındaki bir fa faktörde... faktörde ...tancarların boyutları da... ...daha fazla kapasiteleri Hı -hı. arttı... Hı -hı. ...tabii bu Çet raporu... ...Kanal İstanbul'la ilgili inceledim... ...ben 500, 1000, 1595 sayfa... ...bir rapor, her tarafını okumuyorsunuz... ...ama kendinizle ilgili bölümlere bakıyorsunuz... ...orada... Kanal İstanbul'un en temel gerekçesi işte biraz önce sizin belirttiğiniz gibi Boğaz'daki gemi trafiğinin sürekli artması nedeniyle güvenlik e, sorunları yaratacağı ve ileride bu sayının 2070'li yıllarda 86 bine şu anda 50.000 bin olan sayının. Yani çok kısa sürede bir ikiye katlanma öngörüsü var değil mi? Şimdi bunun içinde bir referans gösteriyorlar işte bir özel şirketin yaptığı ön fizibilite raporu ben o rapora erişmek için çok uğraştım. Açıkçası hiç kimse vermedi O raporu vermiyorlar Paylaşmıyorlar evet. yani Bu azalan azalma eğiliminde Olan bir trafik hangi Kabuller ve senaryolarla Tekrar yükselecek bu, Bugünkünün iki katına çıkacak 27 ile 47 2027 ile 2047 arasında galiba bir, Ben tabloda gördüm ee, işte 40 bin artış oluyor bunun bir açıklaması, bir bilimsel tabanı olması gerekir. Kaynağın gösterilmesi gerekir. Kaynağının gerekiyor. paylaşılması gerekir. Ulaştırma Bakanlığı'na bile başvurmama rağmen o rapora erişme olanağımız olmadı. Bir başka konuda kaza sayısı. Kaza sayısı da 2010'dan beri azalıyor. O da neden? Yeni bir yönet, trafik yönetim sistemi İstanbul. biliyorsunuz Hı -hı. gündeme geldi. Artık gemiler 24 saatin 12 saati kuzeyden güneye. 12 saatlik ters yönde çalıştırılıyor Boğaz'da. Dolayısıyla karşılaşmalar da ortadan kalktı. kalktı. Kılavuz alma zorunlulukları var. Yeni teknolojik olanaklar geldi. Sürekli izleniyor kameralarla. Sürekli izleniyor ve dolayısıyla bu 2010'dan itibaren Boğaz'daki kaza sayısının da istatistiklerde ciddi biçimde azaldığını görüyoruz. Şimdi o zaman bu en temel gerekçe olarak gösterilen gemi sayısı ve kaza sayısı çok artacak bu artık güvenlik sorunu haline geliyor ee, iddiasının e, kanıtlanması mümkün değil. Yani bugünkü verilerle bunu nasıl... Tersi kanıtlanabiliyor ama... Yani bugüne kadar azal evet, azalıyor. Evet. Peki bundan sonra nasıl artıyor diye bakmak istediğinizde o kaynağı da paylaşmıyorlar. Evet. Evet yani geldiğimiz noktada aslında daha da önemli bir problem var. O da bir yandan İstanbul'un deprem tehlikesinin en ciddi sorun olduğu hem merkezi iktidar tarafından belirtiliyor hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da defalarca bunu tekrarlıyor. Ama orada da e, yurt dışından kredi bulamazsak kendi kaynaklarımızla bunu yapacağız diye bir Kanal İstanbul inadı devam ettirilip duruyor. Yani önümüzdeki günlerde de tabii ki burada hemen dinleyicilerimize hatırlatmamız lazım. E, Kanal İstanbul'la ilgili olarak 2 Ocak tarihine kadar... Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik, Şehircilik Bakanlığı'nın müdürlüklerine, müdürlüklerine ki birisi Barbaros'ta, diğeri de Ataşehir'de, Ataşehir'de karşı tarafta, Anadolu yakasında. Ee, gerekçeyi de çok net belirterek ki e, internette dolaşan ve e, örnek sosyal medya, medyada dolaşan e, örnek dilekçeler var. Ondan da yararlanarak kişisel olarak da e, mutlaka başvurmamız gerekiyor. Eğer Kanal İstanbul'un İstanbul'a büyük bir zararı olacağını düşünüyor isek. Evet. Bence bunu mutlaka yapmaları gerekiyor İstanbulluların, bu evet. projeye karşı olanların. Bu konuda hazır dilekçe örnekleri de zaten paylaşılmış Paylaşıldı. durumda sosyal medyada. 2 Aralık, 2 Ocak tarihi de son tarih. O zamana kadar bu çevre müdürlüklerine Çevre Beşiklilik Bakanlığı'nın il müdürlüklerine bunların ...elden verilmesi gerekiyor. Evet, biz arkadaşlardan da rica edelim... ...Açık Radyo'nun da internet... ...adresinde ve sosyal medya hesaplarında... E, ...bu örnek dilekçeler... E, ...paylaşılırsa... E, ...çok yararlı olur... ...diye e, düşünüyoruz. Tabii bunlar mutlaka... ...kamuoyunun tepki göstermesi... ...gereken yerde bu hakkını kullanarak... E, ...tepki göstermesi gerekiyor çünkü bugün gazetecilerden biri Sabahya basın toplantısını izlerken Sayın İmamoğlu'nun şöyle bir soru sordu Sizde de 16 milyonun adına ben konuşuyorum diyorsunuz ama bu Kanal İstanbul'u benimseyen de belirli sayıda İstanbul'da yaşayan insan İnsanlar var ne diyorsunuz gibi sorular da gelebiliyor bu yüzden en azından sayısal olarak da bu dilekçeler önem kazanmış durumda tabi yani bunlar yapılmalı ve yapılacağını ümit ediyorum ama bu inat meselesi yani sizin bahsettiğiniz biz daha önce de işte Kuzey Marmara Otoyolu ve üçüncü köprüye karşı çıktılar yaptık işte Avrasya Tüneline karşı, karşı çıktılar çıktı. yaptık üçüncü havalimanına karşı çıktılar yaptık bunu şehir da şehir hastaneleri evet bunu da buna yavaş. da karşı çıkıyorlar ama biz yapacağız ee, bakışı e, çok kötü bir şey evet, yani maalesef bu Kongre'nin yani sürdürülebilir İstanbul Kongresi'nin açılış konuşmasında Sayın İmamoğlu yeni bir gündem açtı. Üç, Atatürk Havalimanı neden kapatıldı sorusuyla başladı. Başladı. Onun ekonomiye getirdiği zararlarla ilgili ben bir sunum yaptım e, açılış oturumunda. Yani 8.4 milyar dolarlık bir zarara yani tıkır tıkır çalışan bir havalimanı. bir havalimanı üstelik 2017 yılında. Ve çok da iyi yönetilen değil mi evet, hocam? Evet dünyada en büyük yolcu taşımacılığı açısından 64 milyon yolcu taşıyordu 2017 yılında ve 17. sıradaydı bu havalimanı. Bu havalimanını kapattılar kimseye sormadan etmeden. Şimdi oradaki bizim sunumumuzda da belirttik. Üç havalimanı birlikte çalışabiliyor ve öyle olması da gerekir aslında. Özellikle deprem açısından biraz Son önce. Son derece söyleyeyim. önemli. O bölge İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yapı stoğunun olduğu işte Bağcılar, Esenler, Güngören gibi alanlar. Oraya lojistik afet sonrası desteğin sağlanması açısından da raylı sistemler çökebilir, karayolları, köprüleri çökebilir... Hava ulaşımıyla destek gerekebilecek. Ve bir kentinde an. çok Onların tam göbeğinde bir yerde. Evet. O açıdan da çok yararlı. Ve İstanbul'da demiryoluyla bağlı tek hava limanı. Limanı. Şu anda. Esasında biraz zorlansa deniz yoluyla da bağlı. Deniz yoluyla da bağlı. Yani Sabiha Gökçen, Atatürk ve 3. Havalimanı'nı demir yoluyla bağlamak da mümkün. Evet. evet. evet. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Hızla tamamladık süremizi yılın son programı olduğunu başlangıçta konuşmuştuk acaba yeni yıl için dinleyicilerimize dilekleriniz neler olur onu da size sormak istiyoruz herkesin yeni yılını kutluyorum buradan ve yeni yılın doğru projelerle insanın yaşam kalitesini mutluluğunu artıracak projelerle gelmesini diliyorum açıkçası Evet. Çok evet. teşekkürler hocam. Biz, Biz de, de esenlikler diliyoruz. Esenlikler yılın diliyoruz yılında. ve daha iyi bir yıl e, diliyoruz. E, evet. E, gelecek hafta da Profesör Dr. Nuray Aydınoğlu hocamızla bir 2000 19 özetini dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Tekrar size çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız idi. Kendisiyle İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'ni konuştuk ve aynı zamanda İstanbul Ulaşımı konusunda gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini almaya çalıştık. Tabii ki ki e, bu programın süresi içinde sormak istediğimiz soruların bir kısmını sormamız mümkün olmadı. Ama hocam sizden e, daha ileride yeni yılda yeni bir e, programında e, sözünü almak isteriz. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. E, evet efendim gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.